Şu âlemin sultanı olan Allahü Teala zulümden ve adaletsizlikten nihayet derecede münezzehtir. İlahi kader hakiki sebeplere bakar ve ona göre hükmeder. Mesela bir avcı bir aslanı tüfeğiyle öldürür. Bunu gören insan, aslana acır, avcıyı merhametsizlikle itham eder. Ve bu olaya meydan verdiği için, Allah'ın da adaleti hakkında şüpheye düşer. Bunun sebebi, insanın görüşünün dar olması ve resmin tamamını görememesidir. Evet, aslanı öldüren avcı zulmetmiştir. Yavru aslanları anasız bırakmıştır. Ancak, Allah adalet etmiştir. Çünkü aslanın yaratılış vazifesi ve kendine mahsus ibadeti, ölen hayvanların leşlerini yemek ve bir nevi temizlik vazifesi yapmaktır. Ancak bu aslan, haddini aşarak bir ceylana saldırmış ve ceylanı öldürerek yavrularını anasız bırakmıştır. İşte, aslanın, bu tecavüzüne bir ceza olarak Allah da avcıyı O'na musallat eder. Ceylana yaptığının aynısını avcının eliyle O'na yapar. Avcı zulmederken Allah adalet eder. İşte bu Allah'ın adaletidir. Ancak aslanın ceylana yaptığını bilmeyen, ve resmin tamamını göremeyen insan bu hikmetten ve adaletten bütün bütün habersiz olarak Allah'ın adaletini ve merhametini sorgulamaya başlar. Ya da bir adam hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkar. Halbuki adamın hırsızlık suçuyla hiçbir ilgisi, hatta bilgisi bile yoktur. Hakimse onun hırsız olduğuna hükmeder ve ona ceza verir. Bu hadisede, hakim zulmetmiştir. Çünkü hırsızlık suçunu işlemeyen bir kişiye ceza vermiş ve onu hırsızlıkla itham etmiştir. Ancak Allah yine adalet etmiştir. Zira bu adamın yıllar evvelinden bir cinayeti vardır. Bu cinayette yakalanmamış, ve suçunu Allah'tan başka kimse bilmemektedir. İşte Allah, onun bu cezasını çekmediği cinayet suçundan dolayı, hırsızlık suçundan ceza almasına müsaade etmiştir. Bu, adaletin ta kendisidir. Ama insan, burada da resmin tamamını göremediğinden ve hırsızlıktan suçsuz olan kişinin Evvelki hayatında işlemiş olduğu cinayeti bilmediğinden, haddinden tecavüz ederek Allah'ın adaletini sorgulamaya başlar. Hatta bazen bir adım daha ileriye giderek, Allah'ı adaletsizlikle itham eder. Halbuki ilahi kader, hakiki sebeplere bakar ve ona göre hükmeder. Bu hakikati Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisiyle de anlayabiliriz. Allah'ın Resulü hesabına şöyle dedi. Beş şey beş şeye karşılıktır. Sahabeler efendimizin bu sözü üzerine Ey Allah'ın Resulü beş şeyin beş şeye karşılık olması ne demektir?" dediler. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurdu. Bir kavim Allah'a verdiği sözü bozarsa, o kavme düşmanları musallat edilir. Bir kavim Allah'ın indirdiği hükümlerden başka bir şeyle hükmederse, bu kavimde fakirlik yayılır. Bir kavimde zina çoğalırsa o kavimde ölümler de çoğalır. Bir kavim ölçü ve tartıyı eksik ederse bitkilerden men edilir ve kuraklık senelerine yakalanırlar. Ve bir kavim zekatı vermezse onlara yağmur gönderilmez. Hadiste görüldüğü gibi, bazı günahlara bazı cezalar takdir edilmiştir. Allah'a karşı ahdi bozmak, düşmanların saldırmasıyla. Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle hükmetmek, fakirlikle. Zinanın yaygınlaşması, ölümlerin çoğalması ile. Ölçü ve tartıyı eksiltmek, bitkilerin çıkmaması ve kuraklıkla. Zekatı vermemek de yağmursuzlukla cezalandırılır. Allah'ın muamelesi ve ilahi kader, bu gibi sebeplere bakar. İnsan ise bu sebepleri düşünmekten aciz olduğu için, düşmanlarının saldırısına uğrayan zayıf bir millet gördüğünde, ilahi kadere dil uzatır. O zayıf kavmin, Allah'a karşı olan sözlerini bozluklarını aklına bile getirmez. Ya da fakir bir toplum gördüğünde, kaderi tenkit eder. Onların fakirliğine hükmedilmesinin sebebi olan, o kavmin, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyip başka şeylerle hükmetmelerini düşünmez. Ya da bir depremle 50 bin, 100 bin kişi aynı anda öldüğünde kadere isyan etmeye başlar. Belki de bu depremin bir sebebi olan o kavimdeki zinanın yaygınlaşmasını, neredeyse o kavmin her sokağında bu iğrenç günahın işlenmesini görmez yağmurlar yağmadığı, bitkiler bitmediği zaman Allah'ın merhametini, adaletini ve kaderi tenkit eder. Ancak o kavmin bu muameleyi hak etmek için zekatı vermediklerini, ölçü ve tartıda hile yaptıklarını görmez. Sözün özü, her musibet ve ceza bir günahın karşılığıdır. Ve ilahi kader, o günahtan haberdar olduğundan, ona göre hükmeder. Hatta birçok kerede o günahın cezasından vazgeçerek affeder. Bu bahsi izin verirseniz bir hatıramla bitirmek istiyorum. Çocuğum henüz 7 yaşındaydı. Belki de aklının tam ermemesinden dolayı bir karınca yuvası ile oynuyor, karıncaları öldürmeye ve onların yuvasını dağıtmaya çalışıyordu. Ben çocuğun etrafındaki büyüklere dedim ki, bu çocuğa mani olun, yoksa başına bir musibet gelecek. Büyükler sözümün manasının ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı ki, birden çocuğum düştü ve dizi kanamaya başladı. Bana ''Çocuğun başına bir musibet geleceğini nereden bildin?'' dediler. Ben onlara dedim ki, ''Çünkü Allah adildir. Her işinde adaleti gözetir.'' Benim çocuğum, karıncaları merhametsizce öldürmeye çalışıyordu. Allah'ın adaleti, karıncanın hakkını bu çocukta bırakmaz. Küçük de olsa, boyu nisbetinde bir musibetle, onu cezalandırır. Ancak çocuğun karıncanın yuvasını dağıttığından, birçok karıncayı öldürdüğünden haberi olmayanlar, sadece çocuğun düşmesini görür ve kaderi, hatta Allah'ın adalet ve rahmetini tenkide başlar. Bilmez ki, o da bu tenkitle kendi hakkında bir musibeti davet etmektedir. Çünkü kaderi tenkid eden, başını örse vurur, ve kırar.